Geçen sene bu zamanlar ne yapıyorduk? Ondan önceki 2015'in ocağında ne yapıyorduk? Böyle böyle böyle böyle gidiyor zaman ve 70-80 yaşındaki bir insana sorduğun zaman ne diyor? Oğlum diyor, sanki diyor 3 gün geçti. Bu kadar hızlı geçen bir zamanla beraberiz. İnşallah bundan sonraki zamanlarımız hayırlı olsun Ramazancığım. Amin. Abi. Şimdi e, bugün zaten izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz... Lale Gül FM, Facebook sayfasından görmüşlerdir. Az önce bakın çok güzel bir yere gelmiştik zaten konumuz da oydu. İmanı kuvvetlendirme ve iman zayıflığının tedavi yolları. Bunu Allah dostlarının yüzyıllar öncesinde bazıları bin küsur sene evvel bazı formülleri var. Bazı nasihatleri var. Bizim için en önemlisi nedir? Kol kaslarımızı kuvvetlendirmek burada kalıyor. Efendim karın kaslarımızı kuvvetlendirdiğimiz zaman bunu insanlara teşhir ediyoruz ama o karın kasları da pazılarda ne yapıyor? Kuvvetlendirdiğimiz şeyler kurdun, kuşun ve toprağın bütün organizmaları olarak yayılıyor. Demek ki bizim sadece bileğimizi kolumuzu kuvvetlendirme değil evvelce... İmanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Peki niçin kuvvetlendirmemiz lazım? Çünkü her an o imanı kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyayız bu dünyada. Bu insan Allahu Teala'ya yaklaştığı kadar imanım tehlikede der. Ama bizim gibi gafiller, benim gibi cahiller kendimizi evliya zannederiz. Ne yani? Namazımı kılıyorum. Anladın mı? Sanki Allahu Teala'nın numune bir kulu Namazını kıldı, iş bitti. Veya ben zina etmiyorum, iş bitti. Ne oldu? Özel yaratılmış bir sanki hak verildi. Ama bunca Allah dostu birazdan isimlerini zikredeceğiz. Kendileri hüngür hüngürü alıyorlar. Senin bir senede kıldığın namazı on gün içinde kılıyor insanlar. Senin bir Ramazan-ı Şerif'te zar zor ıkına akına tuttuğun o orucu, adamlar iki güne bir oruç tutuyor. Bazıları bir gün tutuyor, bir gün tutmuyor. Sen sabah namazına Zorla kalkıyorsun seni, neredeyse spatulayla kazıyacaklar yataktan. O kişiler yatmıyor bile, bir saat uykuyla duruyor ama ne oluyor da o kişiler gözyaşları arasında Allah'ım imansız beni bu dünyadan gönderme, beni şeytana uydurma derken bizlerde bu rahatlık neden? Biz bu rahatlığı nereden kazanıyoruz? İşte bu da iman zayıflığını gösteriyor. Bir kişi kendini diğer insanlardan dinen üstün görmeye başladı mı? Buraya çok dikkat edin. O kişinin imanın zayıfladığına işarettir buyruluyor. Tekrar ediyorum. Sokağa çıktınız, havalara girdiniz. Ben şöyleyim, böyleyim. Bu kadar bak sabah şuna gittim, şu sohbete katıldım. Buna iyilik yaptım. Şöyle şöyle i, dini vecibelerimi yerine getirdim şu mahallede benim gibisi yok, şurada ben var ya bir numarayım, çok bilgiliyim ben falan dediniz. Bu kafayla giderseniz gideceğiniz yer cehennemin dibinden başkası değildir buyruluyor. O yüzden bir an önce şu mağrur, eğilmeyen başımızı artık eğmeli, imanım her an nasıl gidebilir, nasıl kaçabilir telaşesinde bulunan binlerce şu asrımızda yaşayanı, on binlerce bu asrımızdan önce yaşayanı, hep onların önemsediği neydi? Son nefes. Acaba imanla ben bu dünyadan gidecek miyim? Son nefes dertleri vardı. İşte biz de şeytanın bize oyunlarından bir tanesi olan, kendinizi iyi hissetmemiz, nasıl olsa affedileceksin, sen çok iyi bir kulsun, bak o namaz da kılmıyor, bu, bu şu şu hatayı yapmış diyerek, Hayatımıza devam etmemizi istiyor. İmanı zedeleyen mevzuları bugün konuşacağız. Ve tedavi yollarını inşallah Allahu Teala'nın izniyle, değil mi? Bunları konuşacağız. Günümüzde en fazla şeytanı sevindirdiğimiz noktalardan bir tanesi kalmıştı. Biliyorsunuz Perşembe günü onu konuşmuştuk. Onu bir bitirelim 2-3 dakikayla. İnsanları kınamak. Arkadaşlar İnsanoğlu Bir kişi içki içiyor diyelim Siz onu Allah rızası için O içkiyi içmemesi için Ne yaptınız? Mesafe koydunuz Ama o kişiye değil O kişiye kızılmaz Bir kişi zina etti Sen nasıl zina ettin? Vay şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz denmez O zinası kötülenir Kişinin O kişi bir tevbe eder Etrafında ben Allah dostuyum geçinen tipler belki yarın öbür gün o kınadıklarıyla beraber giderler. Çünkü hiçbir kimse karşıdakinden kınadığını yaşamadan ölmez. Her ne sebeple olursa olsun karşınızdaki insan bir hırsızlık yaptı. Bunun örnekleri çoktur arkadaşlar. Biri hırsızlık yaptı. Yanınıza geldi siz de ona şahitlik ettiniz. Ya işte şurada adam geldi Bak nefis Sana onu yaptıran ona onu yaptırıyor Kimine zina yaptırıyor, kimine içki içiriyor Kimine gıybet ettiriyor, kimin iftira attırıyor Adam hırsızlık yaptı tamam mı? O Yapılması gereken ne? O hırsızlığı gördüğün zaman O kişiyle konuşmam ve susmandır Müslüman Müslümanın ayıplarını Anlatmayandır Ama biz ne yapıyoruz? Tam tersine Çemçit pilavı gibi. o Şöyleyken de böyleyken de falan da filan da sonra ne oluyor biliyor musunuz? Allahü Teala o kişiye öyle bir hırsızlık yaptırıyor ki. Hatta en korktuğum şeylerden bir tanesi bu. Rabbim böyle bir şey yaşatmasın. Evladından çıkıyor bazen. Siz bir insanın ahını alıyorsunuz. Ya adam orada bir hırsızlık yaptı, bir şey yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Püs dedi. Püs, püs, püs. Tamam. Özür dilerim. Nefsi makin olamaz Adam o kadar kınıyor ki Bu sefer çocuğu hırsız oluyor Adam zina ile ilgili Kolundan tutması gerekirken Kardeşim yapma bak şöyle şöyle yapma Şu bara bu pavyona gitme Şu geneleve gitme Hani Demesi lazım ya Oturduğu yerde Sanki kuralları yazan kanunları yazan kendisiymiş gibi Vay şöyle adam böyle adam Şuraya giriyorsun. Gel erkeksen onu mü oraya elinden tut, kolundan tut değil mi? Ama köşede oturarak böyle bir film izler gibi eleştiri mekanizmalarımızı ortaya koyuyoruz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunun örnekleri o kadar fazla ki o kişi namazında niyazındayken zaman geçiyor, şeytan bekliyor, bekliyor tongayı bir vuruyor. Adam elinde içkiyle, aa ne oldu sana ya? Ne yaptı biliyor musun? Seneler önce kınadı bir tanesini. Bak Allah azze ve celle onun içindeki samyetsizliği hissetti böyle yaptı. Bunun o kadar çok örnekleri var ki değerli kardeşlerim. Cübbeli Ahmet hocamız ne anlattı? Lütfen bunları biraz artık anlayalım. Biraz kendimize gelelim, biraz kendimizi tokatlayalım. Ne dedi hocamız? Yıllar öncesinde dedi, benim şu önümde sohbetlere gelen insanlar vardı. Bir ara dedim ki ya burada şunlar şunlar duruyordu. Artık simalarını biliyorum ya. Şöyle şöyle kişiler oturuyordu dedi. Nerede dedi bunlar? Efendim onlar dedi şu an dedi gelmiyorlar sohbetlere niye? Namazı da bıraktılar. Subhanallah dedim diyor cüppeli hocamız. Nasıl namazı bıraktılar ya? Namaz diyor onlardan düşmüş diyor. Peygamberlerle namaz kılıyormuş onlar diyor. Zuhuratta görmüşler diyor. Artık namaz sizden ne olmuş? Kalkmış. Haşa sümme haşa Bakın Tekrar altını çiziyorum Belki onlar da birileriyle dalga geçtiler Birileriyle alay ettiler Vay vay vay bak kafayı yemiş falan dediler Şimdi kendileri kafayı yedi Bunun örneklerini saymakla bitiremeyiz Bir insanın fiziksel kusurları vardır Kilosu çoktur Efendim zaafı vardır Affedersiniz bir rahatsızlığı vardır ya onunla ilgili bir şey vardır hep böyle küçük düşürücü hep ayıplayıcı ama Allahü Teala'nın gazabına uğrayacak kişilerin ahlakıdır bu o yüzden ne olur insanların hele hele kadın olsun erkek olsun komşunuz olsun efendim akrabanız birinci derecede akrabanız olsun hiç önemli değil insanların Kötülüğüne çalışmak, şeytanla işbirliği yapmak, ortaklık yapmaktır. Allah Celle Celaluhu, kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa, en değer verdiği kişi kullardır. Kabe'den daha fazla Allahü Teala'nın değer verdiği bir müminin kalbini kırmak, iftira etmek, yalan konuşmak, kötülüğüne çalışmak, bütün dünyaya kötülük yapmış gibidir. O yüzden bizler tevbemizi edeceğiz, haddimizi bileceğiz. Hiçbir şekilde kendimizi sanki ölümsüzmüş gibi o toprağın altına girip de yeşil, sarımtırak, kanımız çekilmiş bir deri parçasıyla kurumuş gözlerle efendim toprağın altına girmeyeceğimizi zannetmeyelim. Haddimizi bilelim. İşte Allah dostları hadlerini bildikleri için... ...bu kadar ölümden korktular. Yani ölümden korktular derken... ...onlar ölümden çok korkuyorum değil... ...son nefes kaygısı yaşadılar. Hasta edecek kadar ağladılar kendilerini. Gözlerinde artık o yaş... ...çıkan hemen bu gözümüzün... ...burnumuza yakın tarafındaki yerler var ya... ...oralar morardı biliyor musunuz? Eserlerde yazıyor morardı. Ağlamaktan morardı. Çünkü... Onlar başlarına neyin gelebi, gelip gelemeyeceğini ama rabbilerinin nasıl olduğunu bizden iyi biliyorlardı. Harfindet. Tabi bizler şarkılarla, türkülerle, yarışmalarla, futbolla kafayı yemiş bir ümmet olduğumuz için ekseriyetle bizim için ölünmüş, Azrail Aleyhisselam'mış bunlar falan pek önemli değil. Yani düşünün maça gidiyorsunuz <gülüyor> diye bağırırken Azrail Aleyhisselam geliyor. Hadi gel bakalım lalalalalat. Ne oldu? Eğlence yerindeyiz, nargilelerimizi almışız, şarkıları, türküler açmışız, Müslümanlar. Tam böyle şarkı söylerken gel bakalım bir şarkada benim için söyle. Geç. O izlediğimiz saçma salak dizilerde, aman bakalım bu hafta ne varmış ya? Dur dur dur. Bir dakika hayat dursun, şunu bir izleyelim dediğimiz şeylerde. Hadi o anda gelse Azrail aleyhisselam ve askerleri beraber mi izleyelim diyecek bize. İşte arkadaşlar, değerli dinleyenlerim, biz böyle cahil insanlarız. Cahilliğimizden dolayı imanımızın kuvvetli olduğunu zannediyoruz. Tam tersine 3 tane ayet biliyoruz, 4 tane, 5 tane ezbere bildiğimiz şey var bir secde ediyoruz, kalkıyoruz. Onda da zaten neyi düşünüyoruz, ne yapıyoruz belli değil. Ama sorsanız evliyalık makamındayız. Her soruya vereceğimiz cevabımız var. Herkesi eleştirecek kadar kendimize güvenimiz var. Ama Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağımızla ilgili en ufak bir şeyimiz yok. Cevabımız yok. Allah bizleri hayırla öldürsün, hayırla yaşasın amin. Şimdi sevgili Ramazan, Allah dostlarının imanı kuvvetlendirme ile alakalı olarak bu bölümüne başlayalım. Yine sende e, WhatsApp hattımızda e, gelecek olan mevzuları ikinci bölümde paylaşacağız. O numaraları bizlerle paylaş, biz de programımıza başlayalım. WhatsApp hattımız 0541 802 82 82, 82 0541 802 82 82, 82. Dinleyenlerimizin konuyla alakalı mesajını bu hattan bekliyoruz. Eyvallah. Özellikle belirtelim bu konuyla alakalı olsun inşallah. Şimdi bazı maddeler var. Bu maddelerin sıralamalısı değişik olabilir değerli dinleyenlerimiz. Ama dün şöyle hangisi öndedir, hangisi ondan sonra gelmelidir diye bir düşünce olmadı. Sadece toparlayabildiğim 14 tane madde var. Yani Allahü Teala'nın Celle Celaluhu, dostlarından insanlar buna benzer şeyler söylemişler. Yani bu maddelerden hangilerini biz konuşalım, ne yapalım diye baktım. Hep böyle birbirine benzer şeyler. Şimdi sayacağım bu 14 tane maddeyi inşallah hayatımıza tatbik edersek ne faydası olacak biliyor musunuz? Bakın e inşallah dedik baştan. Yani Allahu u Teala'nın izniyle imanımızı kuvvetlendirme ve iman zayıflığımızı, tedavi yolları diye bilinecek. Değerli kardeşlerim, birinci madde, bu maddelere takılmayın, tekrar ediyorum, bu kardeşinizin sıralaması bu. Bu çok daha farklı olabilir. Ama inşallah bunda bir şifa olur. Başlayalım. Birincisi, ilimleri öğrenmek zorundayız. Bize düşen, kadın olsun erkek olsun, kadınların, kendi halleriyle alakalı, özel durumlarıyla alakalı ne helaldir, ne haramdır, o zamanlarda ne olur, ne biter, çocuk eğitiminde şu nedir, bu nedir, ne yapmam lazım, ne e, izlemem lazım, ne izlememem lazım, ne konuşmam lazım, ne konuşmamam lazım bunları öğrenmesi gerekiyor. Erkeklerin de aynı şekilde çocuk eğitiminde baba olarak rolüm nedir, ne yemem lazım, ne yedirmemem lazım, efendim... E, helal haram bu bilgiler çok önemli, nerede çalışıyorum, ne yapıyorum gibi. Ve şer'i ilimler dediğimiz bu ilimleri öğrendikten sonra mutlaka sohbetlere katılmak lazım arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin Fatır suresinde geçen bir ayeti vardır, mealen şöyledir. Bugünkü konumuzu daha doğrusu az önce anlatmaya çalıştığımız birçok şey zaten içinde barındırır en güzel şekilde anlatır. Bakın. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kulları içinde Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Ya. İmanı kuvvetlendirmede en büyük vesilelerden bir tanesi görünüyor ki şer'i ilimler yani dinimizi ilgilendiren dini bilgilerimizi kuvvetlendirmek. Çünkü Müslüman Allah Azze ve Celle'nin isimlerini sıfatlarını ne farz ne haram ne helal yani Rabbimizin sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında nereden biz bunu haber alacağız? İlmi olarak değil mi? Bu eserlerden alacağız, sohbetlerden alacağız. O yüzden aynı şekilde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurmuş olduklarını, tavsiyelerini de öğrenmenin yeri eserlerden, sohbetlerden geçiyor. Bunu mutlaka ve mutlaka ne yapacağız? Tekrarlayacağız. Hatta bu konuda bir hadisi şerif de taçlandıralım. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki: Kim bir ilim öğrenmek için bir yola girerse Allahu Teala bu sebeple Cennete girmesinin yolunu ona kolaylaştırır. İlim yoluna gitmek. Gerçekten ilk başta ilme gitmek biraz insanı böyle nefsine ağır gibi geliyor. Kalkacaksın, oraya gideceksin, yatmak varken, şunu izlemek varken, bunu dinlemek varken, şimdi veya radyoda diyelim sohbet dinleyeceksiniz, efendim... Onun dışında çok daha nefse hoş gelen şeyler var. Ne, niçin şimdi onu yapacağım diye o ilk başta bir nefsimiz ne yapıyor zorluyor bizi. Ama bir dinlemeye başlayınca sohbeti veya sohbete ilim meclisine gitmeye başlayınca aa diyorsunuz gerçek hayat huzur gerçekten bu. Yani insanın aldığı lezzet huzur bu diyorsunuz. Ama o eşik var işte o eşiği aşmak lazım. O eşiği aşmak lazım. Değerli kardeşlerim birincisi dini bilgilerimizi öğrenmek. Dini bilgilerimiz. İkinci madde maddelere takılmayın belli bir sırayla gideyim diye söylüyorum tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra mesela Kur'an-ı Kerim okumak yetmiyor. Manasını düşünerek mutlaka yani burada anlatılan nedir diye bir tefsirden okumak çok önemli ve bunu eğer tefsir okuyacak durumda değilseniz yani Arapçasını okuyayım sonra Arapçasından şöyle anlamını vesairesini yapamayacaksanız zaten hazır tefsirler var. Sağlam ehli sünnetin bu konudaki hassasiyetlerini düşünen zat-ı muhteremlerin yazdıkları var. Onlardan mutlaka okuyunuz veya sohbete giderseniz zaten size hazır olarak bunlar anlatılır. Sohbet dinlerseniz. Bu Kur'an-ı Kerim okumak mevzusu öyle bir durum ki mesela hepimizin sıkıldığı bunaldığı şeyler olur. Bunu her an her an sizlerle paylaşamayız. Bazen bir başkasıyla siz paylaşamazsınız ama çok imtihanlı zamanlar yaşarız. Rabbimiz o kadar açık ve net bir şekilde anlayabilmemiz için anlatmış ki, İsra suresinde geçiyor mealen. Bakın şu şeffaf, şu leziz anlatım üslubuna. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Subhanallah. Bakar mısınız? Bir, bir kez daha okuyalım. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Bir hadisi şerifte de buyruluyor ya, şifanızı Kur'an'da arayın. Kimi insanlar elem neşrah okurlar, yani inşirah suresi, kimileri için ayetel kürsi onları ferahlatır. Ama mutlaka bir şifa vardır. Şifayı Kur'an-ı Kerim'de aramamız lazım. Biz zaten Muntazaman şöyle her gün iki sayfa, bir sayfa veya yarım sayfa ama her gün okuyabileceğimiz zamanlarda bunu okusak söyler misiniz? Zaten mutlaka bir senenin içerisinde o Kur'an-ı Kerim'in hangi ayeti bize şifaysa okumuş olmayacak mıyız? Kur'an müminler için gerçekten rahmettir, şifadır arkadaşlar. Tabi bizler Kur'an'ı bir... Masal gibi haşa okumuyoruz. Anlamını anlayamasak da tam olarak okurken Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sözleri olduğunu anlıyoruz ilk başta. Sonra düşünerek tefsirlerden okuma konusunda da kimden yardım alıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden. Biliyorsunuz İbn Mesud veya Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an oku buyurdu. Ben ona, ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmiş olduğu halde ben mi sana okuyayım deyince, evet oku buyurdu. Sonra şöyle diyor, Abdullah bin Mesud radiyallahu an. ben diyor, Efendimiz'e Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, ve onların üzerine seni şahit olarak gösterdiğimiz zaman nasıl olacak ayetini okuyunca efendimiz aleyhisselatu vesselam tamam tamam buyurdu. O anda baktım ki efendimizin iki gözünün yaşla dolduğunu gördüm. <Sessizlik> efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olmasına rağmen Kur'an'ı dinlediği zaman gözleri yaşla dolmuştur. Öyleyse çokça günahın sahibi olan bizler sizce ne yapmalıyız? Bu maddelerden bir tanesi de Allahu Teala'yı çokça zikretmektir değerli dinleyenlerimiz. İmanı tazeleme maddelerini kuvvetlendirme zayıflığı giderme maddelerini konuşuyoruz ya onlardan üçüncüsü zikrullah'tır İbnül i Kayyım Hazretleri bu konuda bir açıklama yapmış 100 tane faydasının olduğunu söylemiş zikretmenin tabi biz bunun 100 tanesini sizlerle paylaşmayalım ama birkaç tanesi Allahü Teala zikredildiğinde yapılan zikir Allah'ın izniyle İblisi kovar, onu yener. Allahü Teala'nın rızası kazanılır. Kalpteki üzüntü ve sıkıntı gider. Kalbi ve tüm bedeni kuvvetlendirir. Gerçekten de kalbin zikre olan ihtiyacı nasıl ki şu an etrafımızda görmüyoruz? Hepsi suyun içinde balığın suya ihtiyacı gibi. Hiç öyle. Havada giden bir balık görmediniz, suyun içinde hayatını devam eden kuşta görmediğimiz gibi, nasıl ki havaya ihtiyacı var kuşların, nasıl ki balığın suya ihtiyacı var, kalbin zikri olan ihtiyacı da böyledir. Balığı sudan ayırdığınız zaman birkaç dakikada gider. İnsanın zikir etmesi, zikretmesi de böyledir. Arkadaşlar, ruhun gıdası zikirdir. Midemizin gıdası, yediklerimiz, içtiklerimizdir. Ama ruhun gıdası zikirdir. O yüzden ben kaç kez neyi okuyacağım, ne yapacağım, şu kadar mı okudum, bu kadar mı okudum bunları bilemem. Ama çok sağlam bir kaynaktan duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Günde 10 tane La İlahe illallah mı diyorsunuz? Günde 20 tane salavat mı okuyacaksınız? Lütfen bunu her gün yapın. Mesela ben bugün 1000 tane salavat okuyacağım, 150.000 tane tevhid okuyacağım derseniz, bugün size o kolay gelir, ertesi gün ağırlaşır, sonra kesersiniz, zikretmekten sıkılırsınız. Bu da şeytanın oyunlarından bir tanesidir. Nefsinize de zulmetmeyiniz. Deyin ki, ben günde 5 sayfa Kur'an okuyacağım. Yarım sayfa ile başla. Her gün yarım sayfa Kur'an-ı Kerim okumaya başla. Sonra bunu arttırmak senin elinde olsun. Ama bugün üç sayfa okudum. Bir hafta sonra bir sayfa daha okudum. Veya bugün bir her zaman biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okunamıyor hanım kardeşlerimiz mesela. E, ama bazı dualar var, bazı çekilecek virtiler var. E ben onlardan 500 tane yapacağım. Hayır 10 tane yap. Veya bir ilim eseri okuyacağım. Allah'ı anlatan Celle Celaluhu. 10 sayfa okuyacağım. Söz verdim kendi kendime. Hayır. Bana kalırsa yarım sayfa oku. Ama her gün oku. Sürekli olsun. Böyle yaparsanız eğer, bu sizin için bir alışkanlıktan öte hayatınızın vazgeçilmezi olur. Ama şeytan size bir şeyleri ağır gösterir. O yüzden ki hocalarımız söylüyor ya teheccüde kalkmak çok güzeldir. Evet kuşluk, evvabin, şu çok güzel bunlar. Ama belli bir zamandan sonra sabah namazına kalkamayacak duruma gelirseniz eğer yaşadığınız uykusuzluklar ve stres sıkıntıdan sonra etrafınızdaki insanları kırıp dökmeye başlarsanız bu belli bir zaman sonra sizi soğutur. Ben evvabini kılayım, kuşluğu kılayım, 3te kalkayım derken normal sabah namazını ve beş vakiti de bırakacak duruma gelirsiniz. Her şey ölçülü ve her şey devamlılığını düşünülerek yapılmalı. İnşallah biz de böyle düşünelim. Zikretmek dedik. Dördüncü maddeye geçmeden önce biraz kulak verelim sevgili Ramazan sana. Dinleyenlerimizden yoğun bir şekilde mesajlar gelmiş. Konuyla alakalı olanları kısa kısa ben okuyayım abi hemen. Buyurun. Ahmet Demiral Topçular'dan selamlarını iletmiş ve hayır dualarında ve bulunmuş. Selam. Allah razı olsun. Rabbim hakkımızda hayırlısını kılsın, kazasız belasız geçirmeyi nasip etsin, helalinden bol kazançlar versin demiş amin. Amin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Duaya çok ihtiyacımız var hepimizin. Benim daha fazla ihtiyacım var. Hani şu anda şey tabiri var ya kurtlar sofrasında tabiri var. Gerçekten öyle hissediyorum. Ama en güzeli olan nedir? İnsanlar yaptıkları hataların bedellerini dünyada öderlerse iyidir. Bir de ahirete kalırsa o zaman zaten büyük bir hüsranda oluruz. Burada temizlenmemiz lazım. Bu da ne olacak? Biri gelecek size iftira atacak. Biri gelecek yalan söyleyecek. Biri gelecek sizin açığınızı yakalamak isteyecek. Biri gelecek sizin sırrınızı ifşa edecek. Biri gelecek... Efendim sizi hastaneli gidecek, sinir, sıkıntı yaşayacaksınız. Biri gelecek borcunu vermeyecek, biri gelecek falan filan filan iftira atacak. Bunlar olacak dünyada ama Müslüman'ın Müslüman'a duası da o kişiyi ferahlatır. Siz zannetmeyin ki sadece Ahmet Mehmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunaldığı zamanlar oldu. Siyerlerde bunları anlattık değil mi? Göğsünün şiştiği yani... Moralinin bozulduğu, gözyaşlarına boğulduğu zamanlar oldu. O yüzden benim de olur, senin de olur, bir başkasının da olur. Sizlerden hayır, dua bekliyoruz. Buyurun. Abdullah Kaleş, eski iş yerimde bir abi vardı ona nasılsın dediklerinde o da şöyle cevap verirdi. Bilmiyorum öbür tarafa gidince göreceğim nasıl olduğumu, iyi mi kötü mü. Bunu paylaşmak istedim sizinle Allah'a emanet olun. Allah razı olsun Abdullah Kaleş kardeşim. Bu arada ben kales diyorum ama kales midir? Hani onu da bir yaz istersen. Belki şey harfini yazmıyordur telefon. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Bu doğru. Siz de bunu duymuşsunuzdur. Birisi sorduğu zaman nasılsın diye. Öbür tarafta göreceğim. Bu güzel ama bu eksik. Arkadaşınıza gördüğünüz zaman veya abinize söyleyin. Abdullah abi. Mutlaka bir elhamdülillah desin, hamd etsin, hamd ettikten sonra onu söylesin, bilmiyorum diye. Neden? Bunun orijinali şudur. Eskiden nasılsın sorusu selamdan sonra sorulurdu, niçin sorulurdu biliyor musunuz? Şundan dolayı sorulurdu. O kişi o güne, mesela gün içerisinde hamd etmediyse, unuttu diyelim çalışıyor veya çoluğa çocuğa bakıyor. Bu soru nasılsın sorusu karşıdaki kişinin hamd etmesi, şükretmesi, Allahu Teala'yı anması için sorulur. Yoksa ne haber, iyi sen ne yapıyorsun falan değil yani. Nasılsın? Hamd olsun. Elhamdülillah. Bugünümüzde de şükürler olsun. Sen nasılsın kardeşim? Yoksa bu şu değil. Ben nasılsın diye sormayayım. E, iyiyim derse cennetlik olup olmadığı belli değil nasıl cevap verecek e kötüyüm dese belki cennete gidecek ne? bu ayrıntılara girmeye gerek yok yani biz birisi bize sorduğu zaman bilelim ki Allah'ı hatırlatıyor bize ne güzel nasılsın dedi hemen düşüneceğim ne yapıyor hamdolsun elhamdülillah şükürler olsun bitti gerçi bu devirde nasılsın dendiği zaman bir dokun bin ah eşit olayı oluyor ah evladım diye başlıyor, devam ediyor yani değil mi Ramazan? Evet abi. Evet, devam edelim. Bir dinleyicimiz de demiş ki, seni dinleyenlerin tamamı, buna ben de dahil ne güzel konuşuyor, hepsi doğru ben de bu yola gireceğim diyor. Ta ki akşam maç ya da dizi ya da bir yarışma başlayana kadar maalesef sonra hepimiz dalıyoruz dünya haline. Evet, aslında bunun neticeleri hepimizce malum. Yani şimdi aramızdan böyle bazı kardeşlerimiz vardır. Kendileri evliya görünürler böyle Öyle de hissederler kendilerini. Kendi akrabalarımızda da vardır böyle. Onlar hatasız insanlardı tamam mı? Şeyde yaşarlar böyle. E, sen ismini söyle. Sadece eleştiri makamındadırlar. Otururlar böyle. Bu niye böyle yapıyor? Şu şu niye öyle yapıyor? Kendileri cennetten yerlerini almışlardır böyle hazır. Haşa pazarlık etmişlerdir. Böyle bir şey anlatırlar ama biz öyle değiliz. Bizim etimiz budumuz bellidir diye düşüneceğiz. Bak ne güzel söylemiş. Tam diyor her şey yoluna giriyor abi diyor. Akşam diyor maçı bir izliyorum diyor. Dizileri bir izliyorum diyor. Kafam karışıyor diyor. Doğru diyorsunuz. Ben de size şunu diyorum. Bir sözü söylerken en güzeli etki etmesi için onu senin yapman lazım diyor ya. Uzun bir zamandır ne maç izlerim ne televizyon izlerim çok da kafam rahat size de tavsiye ediyorum. Hiçbir şey eksilmiyor hayatınızda ciddi söylüyorum. Bak belgesel izleyin. İzlemediğim belgesel kalmadı. O tarihten tut şeye kadar. Hayvanların avlanmaları vesaire bilmemiz. Bir zararı var mı? Var mı Ramazan? Yok abi. Yok yani. abi ya. Subhanallah diyorsun ya. Şu geyik nasıl yaratılmış? Şu tırtıl görevine bak diyorsun. Yok bu örümceğin diyorsun kaç tane çeşidi varmış? Rabbim neler yarattı diyorsun. Ama sen şimdi maç izlediğin zaman abi illa bir sövüyorsun. Sayıyorsun. Bir Dizi, şu, bu Olduğu zaman da kaç tane kadın izliyorsun Kaç tane hanımlar içinde erkek izliyorsun Ne gerek var yani Ciddi söylüyorum İyi ki televizyondan kurtulmuşum Allah'ım bir daha da bana o televizyon Kültürünü vermesin Senelerce ben çok çektim onu Acayip böyle Elhamdülillah Allah-u Teala diğer eksiklerimizi de bizlerden alsın Onları da tamamlasın buyurun İkitelli'den Şehmuz da selamlarını iletmiş. Çok güzel anlatıyorsunuz. Allah razı olsun sizlerden. Allah günahlarımızı affetsin. Allah yapmış, yar ve yardımcımız ya. olsun demiş. Vallahi anlatması kolay. En kolayını yapıyoruz şu anda. Bak oturmuşuz böyle. Konuşuyoruz. Anlatması çok kolay abi. Zaten senelerdir bizde de öyle yani. Konuşması en kolay bir şey nedir abi? Konuşmak. Ama bunu tatbik, yani hayatta uygulamak en zoru. Bizde şey var biliyorsunuz değil mi devletleri kurtarırız mesela vatandaşlar olarak Ya şuna bak ya hükümet böyle yapıyor O hükümet gider başkası gelir yok yok bu da şöyle yaptı Ya aynı adam gider berbere berberin tıraşından eleştirir yok bence böyle yapması lazım Bir tane boyacı görür o boyacı boya yapıyor bunu yanlış yapıyorum. Ben ben olsam böyle yapardım diyoruz Efendim bir hoca konuşur, yok bu hoca yanlış konuşuyor, bence şöyle demesi lazım. Ya bizden başka bilgili yok zaten, öyle bir nefis var ki bizde. Her şeyi biliyoruz. Her şeyde böyle bir eleştiri mekanizmamız var. Aslında doğru da değil. Buyurun. İstanbul Cebeci'den Bülent Baş selamlarını iletmiş. Nasılsın abim? İzimdir de inşallah selam. demiş. Hamdolsun kardeşim. En büyük makam Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşmaktır. Hasbi Allah, Allah bana yetişir, kafi gelir Eyvallah. demektir. İbrahim Aleyhisselam ateşe, ateşe atılırken hasbiyallah ve nivel dedi ve kurtuldu. Allahü Teala Davut Aleyhisselam'a şöyle vahetti: ''Bir kul kullara değil bana ihlasla tevekkül ederse, herkes ona tuzak kursa, ona mutlaka bir çıkış kapısı açarım. Bir kul da bana değil mahluka güvenirse, bütün yükseliş sebeplerini keser ve çöküş yollarını kolaylaştırırım. Ağaca dayanan kurur, insana dayanma ölür.'' ''Bir kul kullara değil de bana ihlasla tevekkül ederse...'' herkes ona tuzak kursa ona mutlaka bir çıkış kapısı açarım bir kulda bana değil mahluklara güvenirse bütün yükseliş sebeplerini keser çöküş yollarını kolaylaştırırım şimdi cihatta da aynı şeyler var ya ne yapıyoruz ya işte bizim sayımız belli işte Amerika şöyle büyük devlet falan filan biz neye güveniyoruz işte şeye güveniyoruz bizim kafamız ona basıyor yani etraftaki silah gücü bilmem nesi falan filan diyoruz ama bak ne diyor ne buyuruyor Allah Azze ve Celle bir kul bana değil insanlara güvenirse işte bütün yükseliş sebeplerini keser ve çöküş yollarını kolaylaştırırım buyuruyor. Çok güzel Allah razı olsun bu katkınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sonda da eklemiş ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. aynen öyle. Cübbel Hoca diyor ya niye dayanarak konuşuyorlar diyor bilmiyorum Ben onlar diyor duvara dayanarak konuşuyor diyor ben diyor ayetlere dayanarak konuşuyorum diyor doğru insana dayanmaya gerek yok Almanya'dan Nebat Hanım hayırlı yayınlar. Can kulayla her zamanki gibi dinlemekteyim. Rabbim razı olsun sizlerden demiş. Evcüm ayın sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Masar Bey e selamı iletmiş. Birkaç gündür yazamıyordum ama dinliyordum. Allah razı olsun sizlerden. Vesilenizle çok güzel şeyler öğreniyorum. Ramazan kardeşim sana da selamlar demiş. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Selamı da sen al bari yani. Aleykümselam. Şimdi biz bir ara verelim, bu aranın sonrasında programımıza devam edelim. Bugün neyi sizlerle konuşuyorduk? Alimlerimiz çok güzel yazmışlar, onlardan naklediyoruz. Neyi naklediyoruz? Günümüzde maalesef iman zayıflığımız var diye zaten bunu belgelemişler. Hepimiz biliyoruz bunları. Peki iman zayıflığını nasıl anlardık? En basit tabiriyle kendimizi cennetlik hissetmeye başladığımız zaman, hatasızlık gösterdiğimizi zannettiğimiz zaman zaten iman, Zayıflığımız başladığını Allah dostları söylüyor. E biz bununla beraber şimdi dördüncü maddede imanı kuvvetlendirmek nasıl olur? Bunları inşallah paylaşmaya devam edeceğiz. Az önceki de yarıda kaldı. Bu kardeşlerimize de Allahü Teala yardım eylesin. Yani annedir, babadır, yanından gidemez, ayrılamaz, sakal bırakır, dayak yer, başörtüs takar, yok sen gerici oldun bilmem ne oldun diyen insanların yanında da gerçekten yaşamak oldukça zor. Rabbimiz Celle Celaluhu sabır versin, onlara çıkış yolu versin herkese amin. Ben şunu üzülüyorum bazen, kimileri o kadar zor şartlar altında namazını kılıyor. Zor şartlar altında dayak yemeği göze ala ala örtünüyor. Kimileri gerçekten üç lokma helalliğinden yiyeyim ama Allah'ın yolundan ayrılmayayım diye duruyor. Maalesef bazılarımızda namaz kılmamak için o kadar imkanlarımız rahat, her şey bizim için serili olduğu halde, Buna rağbet göstermiyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu hepimize hayırlar versin. abi. Bir dinleyicimiz selamlarını iletmiş. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Rabbim size ve bize dünya ve ahiret saadeti nasip etsin. Dualarda sıracı olalım. Rabbim ol der ve olur. Ve selam. Amin. Tarabya'dan da bir dinleyicimiz Allah sizleri korusun kıyamet sabahına kadar demiş. Recmai'im. Sezgin Barış Kapalı Çarşı'dan selamlarını iletmiş. Sizi yeni dinlemeye başladım. Programınızı çok beğendim. Allah razı olsun demiş. Sağ olun hayırlı işler. Zeytinburnu'ndan Recep selamlarını iletmiş. Aleyküm O kardeşlerim gibi bizde de aynı sorun var. Sakal bıraktık. Daha gençsin ve işitçisin veya Hizbullah mısın diye soruyorlar. Ama kötü işler yapsaydık yine de yaranamazdık. Yani abi kimseye yaranamıyor. Allah Zülcelal kendisine layık kul eylesin. Selam ve dua ile. Eyvallah. Bu arada en son bu Reyna Meyna saldırganı vardı. Adamda bir kıl yoktu yani. Bir bir tane kıl yoktu. Sakal yiyordum. Bütün sakal da IŞİD'çi oldu şimdi. Hadi buyurun geçmiş olsun. Var mı ötesi? Adam köse falan da değil yani. Her gün jilette sakalını kesiyormuş. Ne yapacağız şimdi? Buyurun. Bir dinleyicimiz de yine selamlar iletmiş. İbrahim abi Allah razı olsun sizlerden. Sizin de sıkıntılarınızı hayırla gidersin. Benim de çok sıkıntım var ve çok dua ediyorum. Sizlerden ve dinleyenlerden de dua istiyorum. Selamet demiş Allah-u Teala taşıyamayacağımız yükü vermiyor. Hadislerde zaten bunu hocalarımız anlatıyorlar. Biz de dua edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu dünyada da ahirette de afiyet versin. Amin. Buyurun. Bir dinleyicimiz de yine selamlar iletmiş. Hayırlı günler. Abi Kur'an öğreneceğim ama korkuyorum öğrenemem diye. Aydınlatır mısınız biraz istemiş. Allah razı olsun sizlerden. Bunları bu işin yetkili olanları yani evham varsa ben öğreneceğim diyorum ama korkuyorum öğrenemem vesaire bir hoca efendiye veya biraz daha takıntı varsa hayatınızda bir dinini imanını bildiğiniz yani daha doğrusu Müslüman olan muhafazakar olan bir psikoloğa giderseniz o size bazı taktikleri verecektir. Evhamla ilgili olabilir bunlar. Şimdi bu e, bir tane daha okuyalım sonra bitirelim. Ben de diğer ma geçeyim, maddelere geçeyim. Bir dinleyicimiz de yine selamlarını iletmiş. Evet. Bazen insan öyle bir duruma geliyor ki çevredeki herkese bir yazım hatası yapılmış burada. Çünkü yaptığın her şey gözlerine batar. Halbuki yaptığın şeyler Allah'ın buyurduklarındandır. Ama bunu anlamak istemezler. Çarşafın haremliğine, selamlığını açıkçası İslam'ı yaşamaya, çalışmana, işit içinde işin çalışmasının ...içinde bir de nefis olunca... ...Rabbim yardım etsin cümlesine... ...Allah sizlerden razı olsun... Evet. ...herkese res çekesi geliyor demiş... ...bazen hani böyle... ...insan bir atarlı zamanları olur ya... ...onu söylemiş... ...ya şimdi e, Allah razı olsun... ...burada bitirelim... ...hemen çünkü birkaç tane madde var... ...bakın şimdi biz sadede gelelim... ...öyle oldu böyle oldu bir gün toprağın altına gireceğiz zaten... ...imtihan... ...kadından çekeceğiz, erkekten çekeceğiz... ...işlerinden çekeceğiz... İftiralar, şunlar bunlar, ekonomik sıkıntılar tamam mı bitti. Şimdi dünyayı öyle veya böyle bir tamam geçirdik. İmanı kuvvetlendirmek için ne yapmak lazım? Onlara geçiyorduk ya bunları anlatmaya ve paylaşmaya devam edelim. Onlardan bir tanesi değerli kardeşlerimiz. Biliyorsunuz madde madde sizlerle paylaşıyorduk. O maddelerden bir tanesi de kalbi temizleyen onu yumuşatan amelleri öğrenmek için Kur'an ve sünnete bakmak tekrar ediyorum kalbi temizleyen onu yumuşatan amelleri öğrenmek için mutlaka ve mutlaka Kur'an'a ve hadis-i şeriflere bakmak diye geçiyor. Allahü Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de bu ameller haber veriyor. Mesela Nedir o? Kalbin yumuşaması için mutlaka yetimlere rahmet et, başını okşa, yediğinden ona yedir diye anlatılıyor biliyorsunuz. Böylece kalbiniz yumuşar, ihtiyacınızı elde edersiniz buyruluyor. Bu maddede böyle. Eğer kalbimize bir katılık, bir gerginlik, bir şey varsa bu da yardımlaşmakla olacak. Tabi günümüzde yardımlaşmada öyle bir hal aldı ki, Acaba reklam olarak mı yapılıyor yoksa gerçekten Allah rızası için mi yapılıyor? Bu biraz ayrı. Tabi bazen şevk vermek için kişiler birbirlerine der ki gel şu derneğe yardım edelim veya şöyle bir ailemiz vardır bunda bir art niyet yok. Ama televizyon ekranlarında açıklamalarla ben şu kadar yardım ediyorum buraya demenin de bir anlamı olması gerek. Bir başka madde alimlerimiz bunu yazmışlar. Allahu Teala'ya boyun eğmek, acziyetini itiraf etmek, küçüklüğünü göstererek Allahu Teala'ya dua etmek ve sıkıntısını gidermesini istemek diyor. İmanı kuvvetlendiren mevzulardan. Gerçekten de insanoğlu secdeye kapanmakla Allahu Teala'nın huzuruna, değil mi? Her yer zaten Allah'ın huzurudur ama en yakın olduğu yerin secde anı olduğu söylenir. Dolayısıyla insan kendi küçüklüğünü bu şekilde bir kez daha anlar ve insan secde ettiğinde en şerefli olan alnını ve burnunu Allahu Teala için Allahu Teala'ya küçüklüğünü göstermek için toprağa veya işte seccadeye yere koyar. İşte Bununla alakalı olarak da Müslüm'de geçiyor. Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secde ettiği an. Onun için secdedeyken çok çok dua edin buyuruluyor. Bir hadis asr-ı saadetten Kâbel-i Eslemî radiyallahu anh anlatıyor. Ben Efendimiz aleyhisselamla beraber gece bir yerde Durdum. Hacetini gidermesi ve abdest alması için kendisine su getirmiştim. Efendimiz bana şöyle dedi. Benden ne dilersen dile. Böyle bir söze muhatap olmak istemez miydik? Mesela bugün ben sizin yanınıza gelsem, siz bana deseniz benden ne dilersen dile evvela bir bakarız. Şimdi ne kadar maaşı var, neye göre dileyim? Bana Afrika kıtasını verir misin mesela gibi bir şey. Veya 500 sene daha yaşayayım. Şimdi adamdan ne isteyeceğiz? Biraz borç para alırız. Veya hadi şunu şunu ver deriz. Ama son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylemesinde bir niyet var. Benden ne dilersen dile. Ben de diyor şöyle dedim. Seninle beraber cennette olmayı istiyorum ya. Başka bir şey istiyor musun diye sordu efendimiz ben. Hayır sadece bunu istiyorum dedim. Ve şöyle buyurdu. Öyleyse bu umudunu elde etmen için Allah'a çokça secde et. Allahu Teala'ya senin için yapacağım duaya icabet edilmesi için bana yardımcı ol. İşte o secde anı Hocalarımız söylüyorlar ki Allah'a karşı küçüklüğünü, acizliğini hissederek İhlaslı bir şekilde secdede dua ederse Allah'ın izniyle imanı daha çok artar ve kuvvetlenir Şimdi en zor maddelerden bir tanesine geldik değerli kardeşlerimiz İmanı kuvvetlendirme maddelerinden bir tanesi Belki de hepimizin afalladığı veya sınıfta kaldığı maddelerden bir tanesi Müminlere dost kafirlere düşman olmak danana, Böyle reklamlarda geçer ya Danananam diye bir ses böyle telim. Müminlere dost kafirlere düşman olmak Bazen tam tersini mi yapıyoruz acaba? Müminlerin açığını, gediğini, eksiğini Zaaflarını konuşup da Onlarla düşman kafirlerle dost mu oluyoruz? Allah korusun bunu biraz konuşalım ama daha önce sözün en güzeline söz verelim. Mücadele suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor bu konuyla alakalı. Yani müminlerle dost olmak, kafirleri apaçık düşman bilmek ve onların safından uzak durmak ile alakalı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavim bulamazsın ki, Allah'a ve Resulüne baş kaldıran kimselerle bir sevgi bağı kurmuş olsunlar. Bunlar... İster babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş... Onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar kurtuluşa erenlerin tak kendileridir. Değerli kardeşlerimiz, bildiğiniz gibi kurtuluşun çaresi apaçık verilmiş. Müslüman kul Allahu Teala'nın düşmanlarına düşmanlık göstermeli. Ve allah Teala'nın mümin kullarına yardımcı olursa kalbindeki imanı kuvvetlenmeli ve bunu apaçık o da bilmeli. Şimdi peki biz Müslümanlarla nasıl dost? Müslüman olmayanlarla da demiyor bakın. Allah düşmanlarıyla diyor. Bir insan arada kalmıştır ki ona biliyorsunuz dinimizde tebliğin gitmesi lazım. Bir düşmanlık var bir de henüz iman etmemiş olanlar var. Bunların arasını biraz çizgilerle açmak gerekiyor. Örneğin kendi kızınız, kendi oğlunuz amel noktasında zayıf veya biz ama Müslümanız. İnsan amellerinin eksik olması ile dinden çıkmıyor. İtikat olarak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır ben buna inanmıyorum veya son peygamber, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değildir gibi şeyler. Mesela dinden çıkaran şeyler. Öyle değil. Her şeye inanıyor. Ahirete inanıyor ama namaz kılmıyor. Bu basit bir şey olmasa da dinden çıkmaya sebebiyet vermediği biliniyor. Peki buradaki düşmanlık ne? Ayette de belirtildiği gibi apaçık düşman. Yani ben Allah'a inanmıyorum demekle yetinmiyor bir de düşmanlık. Ya Nasıl bir bu Tabirse kişi bilmediğinin düşmanıdır. Allahü u Teala'ya inanmadığı için düşmanlık besliyor. İşte bunu ne güzel bizlerle paylaşıyor. Allah kalplerine imanı yazmış diyor mesela mücadele suresinde. İnananlara böyle bir lütuf var. Kalplerine diyor imanı yazmış. İnşallah bizler onlardan oluruz. Şu anda öyleyiz. Ama yarın öbür gün nasıl gideceğimizin bir nesi yok garantisi yok. Ebu Davud hadisinde geçiyor o senetle gelmiş çokça duydunuz hocalarımızdan kim bir kavm ve benzerse o da onlardandır buyruluyor. E şimdi bizim söyler misiniz hazır bu maddeyi biraz böyle konuşuyoruz ya müminlerle dost olacağız kâfirle e, düşman olacağız. Şimdi bir tane kâfirı bir odaya koysalar Yan odaya bir Müslümanı koysalar Öbür odaya Ateisti koysalar Üçünü Üçünün de hal ve hareketlerine baksalar Üçü de film izliyor Maç izliyor Ağzından böyle küfürler Argo kelimeler çıkıyor Üçü de aynı ama Hangisinin Müslüman Hangisinin kafir ve hangisinin işte ateist diyelim biraz daha ayıklayalım Yazılmasın kapıya Şimdi sadece ve sadece ben iman ettim demesi Müslümanın diğer kafir gibi hareket etmesi göz önüne al, alacak olursak. Kurtarıyor mu? İşte alimlerimiz burada ikiye ayrılmışlar. Diyor ki iman kalptedir. Reddetmediği müddetçe iman ışığı yanar ama her an sönmek üzere olur. Şimdi bizim geldiğimiz noktada kıyafetimiz aynıysa. Konuşma şeklimiz aynıysa, izlediğimiz ve içinde binlerce ahlak dışı mevzuların işlendiği filmlerle, dizilerle, yarışmalarla bizler aynı bir Yahudinin, bir Hristiyanın veya bir ateistin izlediği şeyleri rağbet ettikten sonra bizim ülkemizin Türkiye olmasının, etrafımızda ezanların okunmasının bize bir faydasının olacağını düşünmek, abeste iştikal etmektir. Bu bizi kurtarmaz. Annemiz evliyaydı, babamız şuydu buydu, değil. Bizim artık gözümüzün önünde her şey işlemektedir. Ya Allah'ın yanında olacağız, Allahu Teala'nın istediği gibi bir kul olmaya çalışacağız, ya da yarım bir şekilde ne iman ve ibadet noktasında görevlerini yerine getirmiş bir adam, ne de Allahu Haşa tanımayan gibi, isyan etmiş gibi yaşamak ikisinin arasında bir orada bir burada kalacağız. Ya Allah'ın istediği şekilde izlediklerimizi seçeceğiz, belirleyeceğiz, konuştuklarımız, gördüklerimiz, duyduklarımızı ona göre. Bundan sonra ders alacağız ya da böyle gelmiş böyle gider. Böyle çekirdeklerimizi, patlamış mısırlarımızı alıp kahkahalarla ha ha ha ho ho ho'yla televizyon ekranlarında gırgır şamataımıza devam edeceğiz. Maçlarda efendim, eğlence yerlerinde, nargile kafelerde kadınlı erkekli gırgır şamatalarımız devam edecek. Siyasi tartışmalarımızı sanki bir dini tartışıyormuş gibi, bir dinin emirleriymiş gibi böyle büyüte büyüte büyüte büyüte, büyüte devam edeceğiz. Birbirimizin kalplerini kıracağız. Hakaretler edeceğiz. Irkçılık bizim için sanki bir dinmiş gibi kendimize göstereceğiz. Biz bu yol ayrımındayız. Nerede olacağımıza karar verelim. Allahü Teala'nın yolunda mı? Sağ salim o selamet yurduna erenlerin yanına mı gideceğiz? Yoksa yoksa. Buyur Ramazan. Ahmet Demiral Topçular'dan, Biraz önce gönderdiği mesajın altına yine bir mesaj göndermiş. Abi benim çevremde de çok söylüyorlar. Arkadaşlarla söylediğim zaman işte bak iki kere sohbete gitti. Başımıza hoca kesildi. Sizi gericisiniz örümcek kafalılar diyorlar. Elhamdülillah. İlerici olup da birçok şeyi kaybedeceksek gerici olmayı tercih ederiz. Buyurun. Tarık Öztürk selamlarını iletmiş. Hayırlı yayınlar Acemuz abi. Selam. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin. Demiş. Amin kardeşim. Selamun Aleyküm güzel memleketime Almanya'dan sizi Allah için çok seven Nuh Özdemir. Sizlerden ve dinleyenlerden bütün hastalarımız için dua etmelerini diliyorum. Sevdiğim dayım hastanede bu da bir imtihandır. Allah Şafi ismiyle şifalar versin inşallah. Amin. Abim iman zayıflığı bu dünya iş güç aile peşine koşunca oluyor. Gaflette bulunuyoruz maalesef. Allah yar ve yardımcımız olsun demiş. Amin. allah Teala hastanıza şifalar versin bütün hastalarımıza amin. Bir de çok güzel yazmışsınız. İş, güç, aile peşinde koşunca dinimizi unutuyoruz demişiz. Bakın Allahü Teala'nın bizden istediği de bu değil. Çocuğun için, karın için, kocan için, komşun için yaşaman değil. Yuva kurman niçindir? Teala'nın Allahü Teala'nın huzuruna vardığın zaman dindar, ahlaklı bir insan yetiştirebilecek, İki üç huzur bulabilecek bir yuvadır ne kimsenin kimseyi ezmesini ne kimsenin kimse için saçını süpürge etmesini ne de özgürlük adı altında insanların birbirlerini yağdanlık şeklinde görüp de anlatabiliyor muyum aman özgürlüktür karışmaya ne yaparsa yapsın demelerini istemiyor her şey ama her şey tadında olacak ...dozunda olacak dünyada. Rabbimiz Celle Celaluhu... ...kendinden başkasını yöneltmesin bizleri. Amin. Hale Ertan selamlarını iletmiş. İbrahim abi günah işleyenlerden endişe duymuyorum. Zira dönüş yaptığı zaman Mevla'ya... ...günahlarını unutmayıp... ...Mevla'ya karşı boynu büküktür. Günahkar olana şu müjde... ...kafi gelir diye düşünüyorum. Ebu Eyüp radiyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...buyurdular ki... ...eğer siz... Hiç günah işlemeseydiniz, Allahu Teala Hazretleri sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek. Fakat tebeleri sebebiyle mafiret edileceği kimseler yaratılırdı. Ben hiç günah işlemeyen kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi görenlere endişeli ve üzüntülüyüm. Selam ve dua ile selam demiş. Eyvallah. Maalesef böyle durumlar yaşanıyor. Yani şeytanın en önemli kozlarından oyunlarından bir tanesi kişinin imanını öyle göstermesi ki kendisine kendini evliyaullah makamında hissetmesi diğer insanlara tepeden bakması ve kibiri aşılamasıdır bu kadar kitap okudun bu kadar namaz kıldın esen sen örtündün çarşafa girdin bak o şöyle yaptı sen sakal uzattın bu uzatmadı sen şu sohbete gittin bak bu gitmiyor sen ondan üstünsün gibi şeytan o sizin alacağınız hayrı mahvetmek için elinden geleni yapmaktadır. Allahü Teala hakkımızda ve hakkınızda hayır olanı nasip buyursun amin. Kahraman Maraş'tan da bir dinleyicimin selamlarını iletmiş. Aleykümselam. Kafirler ile düşman, müminler ile dost olmak hususunda şimdi benim tahsilim üzere İngilizce dili öğretimi okumaktayım. Bu işten para kazanmak için bu diliyle konuşmam gerekiyor. Konuşacağım kişilerde çoğu kez yabancı insanlar oluyor. Şimdi bahsini ettiğiniz hüsusa binaen benim bu kişilere karşı bir set mi çekmem, mesafemi koymam veyahut hiç konuşmamam mı gerekiyor? Selam ve hürmetle? ile. Ya hayır. Hiçbir alakası yok. Tam tersine bir dil öğrenmek, bir yeni bir lisan öğrenmek bugün o kadar önemli ki Arapça okumak da öyle. <gülüyor> Özür dilerim. Dolayısıyla sizin bu Konunuz zaten mesleğiniz ile alakalı. E şimdi o zaman şöyle yapalım, boşverin İngilizce konuşup konuşmamayı, bir tane market açacaksınız, markete yazın bakkal. Dinsizler giremez, namaz kılmayanlar sol tarafa falan, böyle bir şey yok. Allahu Teala'nın istediği şey, kafirlerle onların dinleri hususunda ortak olmamaktır. Dinler arası diyalog denilen bir durum var biliyorsunuz dinler arası diyalog yıllarca anlatıldı, ne kadar tehlikeli olduğu hususunda millet zannetti ki, insanlar arasında diyalog istemiyor bunlar. O onu öldürsün, bu bunu doğrasın istiyorlar. Hayır, insanlar arasında diyalog olur. Bir Hristiyan'la benim diyaloğum nasıl olmaz? Veya namaz kılmayan bir insan, benden bir yardım istemiş, ailemizde bunlar zaten yok mu? Var. Dolayısıyla bizim şöyle bir durumumuz var. Bu kardeşimize de aynısını söylüyorum. Biz herkesle oturup kalkarız. Bir sıkıntıları olduğu zaman inanmayan bir insanın bile, bak inanmayan bir insanın bile bir hastalığı olur, şu olur, bu olur. Biz yardımcı olmalıyız. Bunda bir sıkıntı yok. Ortak noktalarda, insani noktalarda olması gerekenlerde tamam ama bunun cılkının çıkarılmaması lazım. Mesele bu. Yani şimdi adamlar işte yok Noeldir, bilmem ne yortusudur, bilmem nedir anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu da hadi bakalım beraber eğlenelim gülelim demeye gerek yok. Yani abartmaya gerek yok. Sadece anlatmak istediğim bu. Artık bitirelim yavaş yavaş. Bir mesaj daha oku, sonra bitirelim. İstanbul'dan Aziz Çınar selamlarını iletmiş. Senin programın selam. çıkınca annem hemen hatırlatıyor. Mesaj yollamamı istedi. Annem seni evladı gibi seviyor. Hayırlı yayınlar, dua eder, dua bekleriz. Ah razı olsun Aziz abi. Annemize de selamlar. Annenizden de hayır dua bekliyorum. Sadece dua. Başka hiçbir şey istemiyorum. İsmen bir dua istiyorum. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı ve bir hayli ağır olan imtihanlardan ferahlamak içindir. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan sana da çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Bugünkü abi. Bugünkü katkılarından dolayı Allah razı olsun. Her mesajı okumaya çalıştık. Okuyamadıklarımız olmuşsa da... Eyvallah. Okuyayım. Sağ olasın. Zaten her bir e, mesajı okusak bu sefer de tabii program şekli değişecek. İnşallah onlar da bir başka programda konuşuruz. Şimdi, İnşallah. Bu... İmanı kuvvetlendirmesi muhtemel olan mevzulardan bahsediyorduk. Müminlere karşı Allahü Teala için alçak gönüllü olmak. Maalesef günümüzde bunun tam tersindeyiz. Bir Müslümanın açığı varsa eğer aman aman Allah. Bu öyle bir koz oluyor ki bu devirde. Allahü Teala ört diyor, gizli diyor. İnsanlar tam tersine açığa vuruyorlar. Allahü Teala ikaz ediyor. Bak, kınadığın o hatalarını, savup savuşturduğun, ortalığa döktüğün insanın o kınadığın hatasını dünyada işlemeden, yapmadan ölmeyeceksin bak. İkaz var, hayır. Bırakın Müminlere karşı alçak gönüllü olmak Onların dertleriyle dertlenmek Kalpteki imanı zayıflatan Allahu Teala'ya itaatten uzaklaştıran Meşgul eden amellerden uzak durmak gerekiyor Bunları bir gün sıralamışlar Efendim en önemlisi Çok uyumak Çok yemek yemek Çok içmek ve dünya metayına dalmak. Bunlar mübah ameller. Yani insan uyuyabilir mi? Çok uyuduğu zaman dinden çıkar mı? Mesela çok yemek yedi veya çok içti. Böyle bir durum yok. Bunlar ameller, müb müb mübah yapılabilir şeyler. Ama bunları çokça yapmak imanı zayıflatıyor. Özellikle yemek konusunda... El miktam bin Mabi radıyallahu an’dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet ediliyor: Adem oğullarının en çok doldurduğu kap midesidir. Adem oğlu için ayakta dik durabileceği birkaç lokma yemesi yeterlidir. Eğer daha fazla yemek istiyorsa midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, Üçte birini havayla doldursun. Gerçekten de bilim adamları da artık bunu ortaya koyuyorlar. İnsanın çok yemek yemesi insanı yoruyor, organların yoruyor. Metrelerce bağırsağımız var. Bu bağırsakta bu gıdalar istifleniyor. Henüz o yediklerimiz kana karışmadan, eritilmeden, vücuttan ayrılmadan yeni şeyler yemekle ve çokça yemek yemekle artık bağırsaklarımız bir çöplüğe dönüyor. Nasıl ki bir çöplüğün yanından geçerken oradan gelen kokular bizi rahatsız ederse, nasıl ki mikropların orada daha fazla olduğunu biliyorsak bağırsaklarımız da bu hale gelir ve hastalıklara ne olur davetiye çıkarmış oluruz. Bunu doktorlar da artık söylüyorlar az yemek yemenin ne kadar sağlıklı olduğunu anlatıyorlar. Dolayısıyla insanın tembel olmasının, ibadette gevşek olmasının sebeplerinden bir tanesi de, yine fazla yemektir. İbnül Kayyım şöyle anlatıyor, kalbi bozan amellerden bir tanesi çok uyumaktır. Çok uyumak kalbi öldürür, Vücuda büyük zarar verir. Gaflete ve tembelliğe sebep olur. Bunu siz de mutlaka yaşamışsınızdır. Birkaç saat fazla yattığınızda kalkarsınız. Halbuki saat olarak baktığınız zaman uzun saatler uyumuşsunuzdur. Ama bir tembellik vardır üzerinizde. Böyle bir güne adapte olamazsınız. İşte bu da Yine çok fazla uyumanın zararlarındandır. İmanı kuvvetlendirme sebepleri ve zayıf imanı inşallah bertaraf etmek için maddeleri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Ölümü çokça hatırlamak, mesela ondan sonra siyer eserlerini, Allah dostlarının eserlerini mesela okumak, Kur'an'ın mucizelerini düşünmek, İnsanların ziyaretinde bulunmak, Allah dostlarının sohbetlerine gitmek gibi bu maddeleri de inşallah yarınki programda sizlerle beraber paylaşalım. Ramazancığım yarına kadar sana da Allah'a emanet ediyorum. Yarına kadar inşallah sen de hakkını helal et bugün baya bir yorduk seni. Ne demek abi olsun. Biz de dinleyeceğimiz dinleyicilerimizi en emine olan en emin olana emanet ediyoruz. Eyvallah kardeşim. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Sağ ol kardeşim. Efendim yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Lali Gül FM'de buluşmak ümidiyle. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. <Sessizlik>